Radyoda Türk Sineması 21. Bölüm Geçen bölümün özeti Taci Efendi geçtiğimiz bölümde kasten çaldırdığı konaktaki ayakkabıların parasını almış Ayakkabıcı başıyı da bildiklerini anlatmaması için zindana attırmıştır Bu arada Talat ünlü bir musik nasıl olmuştur ve konak ailesi bir gün Talat'ın Talat olduğunu bilmeden Talat'ın konserine gittiklerinde Talat'ın yani benim bir zamanlar konaklarından konukları Talat olduğunu anlamışlar Ve gözlerine inanamamışlardır Konser sırasında kaçla göz arasında bir tartışma çıkmış Taci Talat'ın tefkif edilmesini emretmiştir Tefkif edileceğini anlayan Talat bir yolunu bulup olay mahallinden kaçar ve kayıplara karışır Ancak olay burada kapanmaz ve Taci Talat'ın başına tam 5000 altın ödül koyar Aradan haftalar geçer ve Taci ajanları sayesinde Talat'ın yerini öğrenir Talat küçüklüğünden beri tambur çaldığı püsküllü Çelebi Hasan Efendi'nin kıraathanesindedir Telat Taci'nin yerini bildiğinden bir haber kendinden geçkin bir halde tambur çalarken Taci kıraathaneye baskın yapar ve Telat'ı yakalar. Telat'ın hiçbir kanuni suç işlemediğini ve bu yüzden Telat'ı tevkif edemeyeceğini bilen Taci, Telat için kimsenin aklına gelmeyecek hain bir suç icat etmiştir. <gülüyor> Efendi, Demek tambur çalarsın ha Nöbetçiler çabuk yakalayın şunu Taci sen ha <gülüyor> İyi de ben 3 yaşından beri tambur çalıyorum Hem tambur çalmanın suç olduğunu Bilmiyordum Taci Salak çaldığın tambur Tamburi Şelafettin Efendinin tamburuymuş Adamın tamburunu çalmışsın Hırkız adam <gülüyor> Hayır olamaz iftira bu Söyler misiniz bu iğrenç iftirayı Kim attı Taci Kim olacak Tabii ki ben ha <gülüyor> Sen mi? Sen ha Vay vay alçak Vay kalleş <gülüyor> Kalleşiz ama suçsuz birini de boş yere suçlamayız talat efendi <gülüyor> Gel la tamburu'yu Şenafettin efendi gel gel gel Söyle bakalım koçum bu tambur senin mi? He la Ana, benim tamburum Dün akşam tamburum tam sabah baktım ki yok la Bakın tamburamın tamburasına kum dolmuştu. İşte kum. <gülüyor> Buna ne diyorsun Talat efendi? Nalçaklar bana tuzak kurdunuz. Hepinizi Kadı efendiye şikayet edeceğim. <gülüyor> Başına uğraşma. Çünkü burada kanun benim. Nöbetçiler gelin lan buraya. Alın lan bu herifisinden atın. Götürün bunu. Başına baş gelecek. elimden aldığın yetmedi. Hayatı bu delimden alıyorsun Yaptıkların yanına kalır mı sanıyorsun? Ama şunu bil ki Yanılıyorsun Yanılıyorsun Çak konuşma Hadi yürü de enser traşını görelim <gülüyor> Evet Ve sonunda Taci'nin dediği olmuş Telat'ı atılmıştır Telat'ı attıran telat Tuttuğu yalancı şahit tamburuyu Şerafettin Efendi'yi yanına çağırtır Aferin Şerafettin Efendi Efendi kişiliğinle benim ve teknik heyetin gözüne girdin Al bu kese altın senin Salih Tacibey la. <gülüyor> Yine bir iş olursa yalanuza başım vururum. İyi geliyor. Ama şey ama la bu kesede para yok. Ne demek lan kesede para yok? Yani koskoca çift Haseki Paşa'nın damadı ve başyaveri Tacib yalan mı söylüyor? Ha? Estağfurullah abi. Yalan sizin ne yaptınız ya? Vay hırkhız vay. Kesenin içindeki paralar hortumla sonra da para yok da he? <gülüyor> Evetler. Gelin lan buraya. Çabuk bu herifi yakalayıp zindana atın çabuk! Başına paşa Zindana mı? Yok lan ben zindana gitmem! Sen zahmet etme! Arkadaşlar geçerken seni bırakır! <gülüyor> Böylece hem Talat'tan hem de Talat'ı kurtaracak olan tek şahitten de kurtuldum! <gülüyor> Çift Haski Paşa'nın bütün servetini ele geçirmek için artık önümde engel kalmadı! Çünkü çok yakında çift hasaki paşadan da kurtulacağım. <gülüyor> Tacı tere tüzünden attırmış. Ortada taciyi suçlayacak suçların delillerini çıkar. Şey yapmış? Ben? Bırak... <gülüyor> Çıkaracak delil. Bırakmamıştır. Bütün memleket Taci'nin gaddarlığını konuşuyordur Yani bu kadar katlar biri görülmemiştir Aynı günün akşamı çiftçesiki paşanın konağında ev ahalisi Taci'nin ülkenin dört bir yanına yayılmış gaddarlıkları konusunda geyik muhabbeti yapıyorlardır Taci damadım herkes senin ülkenin dört bir yanına yayılmış gaddarlıklarını konuşuyor E ee, anlat bakalım bugün hangi gaddarlıkları yaptın Bugün hayatımın en verimli günüydü paşa babacığım Yılda dört verim alınan Çukurova'dan bile daha çok verim aldım bugün. Ne <gülüyor> o Taci? Ziraat işine mi başladın? Zira attan pek anlamazsın ama. <gülüyor> çok espritüelsiniz Nalan Hanım. Zira espri yapınca çok güzel oluyorsunuz. Teveccühünüz. Siz de gülünce çok küstah oluyorsunuz. Küstah olunca da çok uyuz oluyorsunuz. <gülüyor> Halan kızım, seni Taci adımla böyle konuşmaktan iyi suretle men edeceğim. Bırakınız konuşsun paşa babacığım. Bir gün gelecek ayaklarıma kapanacak ve beni affet Taci, büyük eşeklik ettim diyecek ama o zaman ben onu kale bile almayacağım. Onun için üzül etme de benden özür dile kapatalım mı bahsini Nalan. Asla, sizden özür dileyeceğimi özür dilemem daha iyi. Unutmayın ki Nalan Hanım, en büyük özürlü ...özür dilemesi gerektiğinde özür dilemesini bilmeyendir. Özür dilenecek insan, eğer uğrunda özür dilenecek varsa adamdır. Özür dile benden, buz gibi sorum senden. Lan <gülüyor> kızım, o senin kocan. Hadi, özür dile de, kapansın bu mesele. Hayır paşa babacığım, ölürüm de özür dilemem. Tacil oğlum, o senin karın. Hadi, özür dile de, kapansın bu mesele. Hayır paşa babacığım, bir kuş düşünün kanadı kırık... ...ve sorun kendi kendinize. Kanadı kırık bir kuş uçabilir mi? Tabii ki uçamaz. Insandaki onur kuşun kanadı gibidir paşa babacım. Kanadı kırık bir kuş nasıl uçamıyorsa... ...onuru kırık bir insan da yaşayamaz. O yüzden bu kadın kırılan onurumu tamir etmeden... ...kendisinden asla özür dilemeyeceğim. Ömercik oğlum o senin annen. Hadi özür dile de kapansın bu mesele. İyi de ben niye özür dileyim paşa dede? Ee, Taci oğlum bu çocuk senden niye özür dileyecekti? Özür dilerim ama iyice uzattınız paşa baba Bırak kimse kimseden özür dilemezsin ya. Haklısın Taci oğlum Sorunlara getirdiğin çözümler son derece pragmatis Yani senden bu derece beklemezdim işin doğrusu Oho daha bende ne dereceler var Tekvando'da birincilik derecem İlkokulda ikincilik derecem Ha bir de vücut ısısını ölçen derecem var İşte bakın <gülüyor> Nasıl espri alan? Daha öncekiler gibi ziyadesiyle iğrenç Ne alam kızım Hacı damadıma haksızlık ediyorsun. Adam Senin gönlüne girmek için yapmadığı maymulluk kalmadı. Boş verin paşa babacığım. Bu saatten sonra kendisinden sevgi dilenecek değilim. Bir gün gelecek bu kadın sokak kaldırımlarında mendil açacak ve Benden sevgi dilenecek. <gülüyor> ve ben ve ben o gün bütün bunların acısını çıkartacağım. Neyse bunlar sizin özel meseleniz. Ne yaparsanız yapın ya. Taci oğlum bugün çok verimli geçti diyordun. Seni bu kadar bahtiyar eden şey nedir merakımı celbetti doğrusu. Sakın durun paşa babacığım. Duyacağınız şey sizi hayli şaşırtacak. Siz de dinleyiniz Nalan anam. Bugün talat neyse, var ya. Neyse neyse damadım. İstersen bu önemli açıklamayı hafta sonuna denk getirelim ki... ...para piyasaları olumsuz etkilenmesin. Haklısınız paşa babacığım. Şimdi durup dururken borsayı düşürmeyelim değil mi? Evet, Taci'nin konak ailesini şaşırtacak açıklaması neydi? Nalan bu açıklamanın neresindeydi? Çift asikipaşa ve bacı Alfa duyunca Ömerciğe ne diyecekti? Ömercik olanları duyunca kime ne diyecekti? Ve Ömercik'i söyleyeceklerinden kime neydi? Hepsi gelecek bölümümüzde. <Gülüyor>